Türkiye'de cinsel hayatı aktif olan her 10 erkekten 7'sinin hayatının bir döneminde erken boşalma problemi yaşadığı bilinen bir gerçek. Bu aranın büyük çoğunluğu bu problemi bir hastalık olarak görmüyor ve çözüm yoluna girmeden önce uzun uzun ve kara kara düşünüyor. Erken boşalan erkek genç yaşta ve cinsel yaşamının henüz başlangıcındaysa bu durumun genetik ve kalıcı olma ihtimalinden çok ürküyor. Bir sonraki cinsel deneyimi geciktirmeye çalışıyor. Erken boşalan erkek yetişkinlik yaşlarının sonlarındaysa artık erkeklik gücünü kaybetmekte olduğunu düşünüyor ve özgüvenini yitiriyor ve çareyi ilaç, krem, sprey gibi malzemelerde arıyor. Erken boşalan erkek ortalama yaşlarda bir yetişkinse bu duruma bir anlam veremiyor. Neden ben, neden daha bu yaşta, ne oldu ki şimdi diye kendine sorular sorup duruyor. Belki zar zor en güvenilir erkek arkadaşına açılıyor. Buradan da anlaşılacağı gibi erken boşalmanın bir yaşı yok. Yani hemen her yaşta erkek, hatta hemen her erkek hayatının bir döneminde erken boşalma problemi yaşayabiliyor. Erken boşalma erkeğin cinsel heyecanını kontrol edememesi, Cinsel ilişkilerinin çoğunda ne zaman boşalacağını gönüllü ve bilinçli bir şekilde denetim altına alamaması olarak biliniyor. Cinsel birleşmelerinin hemen hepsinde ya da sık olarak çok az bir uyarılma ile erkeğin henüz boşalmayı istemediği bir anda bajinaya girmeden önce, bajinaya girer girmez ya da girdikten çok kısa bir süre sonra boşalması erken boşalma olarak tanımlanıyor. Bu nedenle erken boşalma sanıldığı gibi bir hastalık değil. Utanılası, korkulası bir durum ise hiç değil. Çiftin cinsel uyum sorunu, boşalma refleksi üzerinde istemli ve dolaylı bir kontrolün sağlanamaması durumu. Fark edildiyse erken boşalma dair tüm açıklamalarda üzerinde durulan asıl nokta süre değil kontroldür. Şimdiye kadar erken diye tabir edilmiş olsa da istemsiz boşalma veya denetimsiz boşalma demek daha doğru bir tanım. Erken boşalma diye adlandırılması genellikle gençlerin aklına kaç dakikada boşalmak makbuldür sorusunu getiriyor. Bu soruya rakamsal bir cevap vermek cinsel birliktelik esnasında kronometre tutmak kadar tuhaf olabiliyor. Ne de olsa her partnerin boşalma süresi, her cinsel birleşmeye ayrılan süre, her birliktelikte yaşanan heyecanın düzeyi farklı. Belki sorunun şu şekilde sorulması gerekiyor. Erken boşalıp boşalmadığımı nasıl anlayabilirim? Buna nasıl karar verebilirim? Kriterler geçerliyse bir erkeğin erken boşaldığından bahsedilebiliyor. 1. Eşli cinsel etkinlikler sırasında sürekli ya da yenileyici olarak Vajinaya girdikten sonra yaklaşık 1 dakika içinde ve erkeğin istediğinden önce boşalma örüntüsü ilk ve ön önemli kriterlerden biri. Ancak boşalmak için ideal bir süre olmasa bile cinsel birlikteliğin yani penis vajina birlikteliğinin 7 dakikanın üzerinde sürdürülmesi gerekiyor. 2. Partner duyuma ulaşmadan erkeğin boşalması. 3. Erkeğin boşalmayı henüz istemese de boşalma refleksini dolaylı olarak kontrol edemeyip Tam bir duyum yaşamadan istemsiz bir şekilde boşalması. 4. Erken boşalmanın hem erkekte hem partnerinde hem de cinsel ilişkilerinde belirli bir sıkıntıya yol açması. 5. Yukarıdaki belirtilerin hemen her cinsel birliktelikte veya sık görülmesi. 6. Erkeğin düzenli bir cinsel hayatının olmasına yani 6 aydır haftada 1-2 defa cinsel birliktelik yaşamasına rağmen yukarıdaki belirtileri göstermesi. 7. Son olarak erken boşalmanın cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaması ya da ağır bir ilişki bozukluğundan ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaması, bir madde kullanımına ve ilaca ya da başka bir sağlık durumuna bağlanmaması gerekiyor. Boşalma denetimini öğrenmek Tek başına öğrenmek sözcüğü bile erken boşalmayı utanılası bir hastalık, kötü bir kader, erkeksi gücün yitirilmesi, çaresiz bir alışkanlık olarak görmekten vazgeçmek için yeterli. Erken boşalmayı iktidarı sallayan bir düşman gibi görmek yerine öğrenilmemiş ya da unutulmuş bir ders gibi algılamak önem taşıyor. Ayrıca cinsel terapi ile erken boşalma kesinlikle tedavi edilebiliyor. Yani erkek cinsel terapi ile boşalma denetimini kesinlikle öğrenebiliyor. Tıpkı bir çocuğun idrarını ve dışkısını tutmayı öğrenmesi gibi. Cinsel ilişki yaşayıp da cinsel konularda sağlıklı ve yeterli bilgisi olan kişiler ve çiftler gerçekten çok az. Bu nedenle cinsel terapiye başlayan erkeğe ya da çifte, öncelikle cinsel organlarla ve onların fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler veriliyor ve boşalmanın nasıl gerçekleştiği anlatılıyor. Ne de olsa bir şeyi kontrol edebilmek için öncelikle ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmek gerekiyor. Her erkeğin boşalmasının altında yatan bir neden var. Bu da çoğunlukla erkeğin cinsel birleşme öncesinde veya esnasında hissettiği bedensel duyumlar ve duygular oluyor. Cinsel terapi ile erkeğin boşalmasının nedenleri keşfediliyor. Bu nedenleri ortadan kaldıracak çalışmalar yapılıyor. Erkeğin kafasını rahatlaması ve nefesini kontrol etmesi sağlanıyor. Aşk hastalığını nasıl gevşeteceği ve sabit bir ritimde seks yapması öğretiliyor. Boşalmadan önce gerçekleşen bedensel tepkilerin farkına varması hedefleniyor ve bu tepkileri nasıl kontrol altına alacağı üzerinde çalışılıyor. Bir dizi egzersizleri içeren aşk oyunlarıyla erken boşalmayı kontrol edebilmeyi mutlaka erkek sonunda başarıyor. Yani erken boşalma kader değil.